Hazreti Ömer'i vurdular camide. Hazret-i Ömer'i radıyallahu anh vurdular. Fakat barçaklarına gitmedi bıçakta. Karının yardımıyla. Diktiler Hazret-i Ömer'i. de ya emir beni mümin etme, bu şey der. Bu yara geçer. Karınız yaralı şimdi yalnız. Züksüzlükler misafesine düştüler. Kalkma. Yemeyeceksin dediler. Mezze mezar okudu. Allah-u Ekber deyince kalk. Ve dikiş bozuldu ve ölümüne şehrin şey şehrin. Dediler ki ya Ömer niye kalktın? Allah çağırıyor davet ediyor. Nasıl yatarım ben dedi, Allah'ın davetine karşı ayaklarımı Ben bunu bir yere tanıttım da, efendim işte, şey olmaz diyeceğim, caizli, islahlı, şahsıyım şahsi o, şahsıyım meşrep o <gülüyor> şahsi, kimse karışmaz. Malının kırk tepiyonu zekat vermek var mısın? Hepsini vereceğim ya bak Allah Allah! Kollarını aptal oluyorsun, buraya kadar beş yaratı dedim beş yaratı, dokuz aptal sağlayacaksın ya bu işlerine, meşrep meselesi Ömer o, sen Ömer'den kendi kutlamasıdır.